Kamer suresi 33. ayetten itibaren. Lut kavmi de uyarıları yalandadı. Biz onlara taş yağdıran bir fırtına gönderdik, helak ettik. Lut'un ailesi müstesna. Onları bir seher vakti kurtardık. Tarafımızdan bir nimet olarak. İşte şükredenleri biz böyle mükafatlandırırız. Ant olsun ki Lut... Onlara kendilerini azapla yakalayacağımızı da haber vermişti. Fakat onlar bu korkutmaları şüpheyle tekzip ettiler. Andolsun ki onlar misafirlerine bile kötülük yapmayı kastetmişlerdi. Biz de gözlerini silme kör ediverdik. İşte dedik azabımı ve tehditlerimi tadın. Andolsun ki onlara bir sabah yakalarını asla bırakmayacak olan bir azap baskın yaptı. İşte tadın benim azabımı ve tehditlerimi. Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırmışızdır. O halde var mı düşüne? Andolsun ki Firavun hanedanına da tehditler gelmiştir. Onlar bizim ayetlerimizin hepsini yalanladılar. Biz de kendilerini çok kuvvetli, kudretli bir yakalayışla yakaladık. Sizin kafirleriniz bunlardan daha mı hayırlıdır yoksa semavi kitaplarda sizin için bir beraat mı var? Yoksa onlar biz peygamberlerden intikam almaya muktedir bir cemiyetiz mi diyorlar? Yakında o cemiyet bozulacak, onlar arkalarını dönüp kaçacaklardır. Daha doğrusu onlara vaat olunan asıl azabın vakti o saattir. O saatin azabı daha belalı, daha acıdır. Şüphe yok ki günahkarlar dünyada sapıklık ve ahirette çılgın ateşler içindedirler. O gün onlar yüzleri üstü ateşte sürüklenirler. Onlara tadın cehennemin dokunuşunu denilir. Şüphesiz ki biz her şeyi bir takdirle yarattık. Ve bizim emrimiz birdir. Bir göz kırpması gibi süratlidir. Andolsun ki biz sizin benzerlerinizi helak etmişizdir. O halde bir düşünen var mı? Bununla beraber işledikleri her şey defterlerde kayıtlıdır. Küçük büyük her şey yazılıdır. Şüphesiz ki takva sahipleri cennetlerde ırmaklar kenarlarında hak meclisinde ve kudret sahibi mülkü çok yüce olan Allah'ın yanındadırlar Rahman Suresi Değerli dinleyenler Rahman Suresi Mekke döneminin ilk zamanlarında indirilmiştir Sure adını birinci ayette geçen Rahman kelimesinden alır. Tamamı 78 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kur'an'ı O çok esirgiyici Allah öğretti. İnsanı O yarattı. Ona beyanı O öğretti. Güneş de ay da bir hesapladır. Sakı olmayan nebat da Ağaç da ona secde ederler. Gök, onu da Allah yükseltti. Bir de mizanı koydu. Tartıda haksızlık etmeyin ve teraziyi adaletle doğrultun, tartılanı eksik tartmayın diye. Yere gelince, onu da bütün mahlukatın faydası için alçalttı. Ki onda türlü meyveler, tomurcuklu hurma ağaçları... Samanlı taneler hoş kokulu nebatlar vardır. O halde ey imcin Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? O insanı ateşte pişmiş gibi kupkuru bir balçıktan yarattı. Canlı da yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? O hem iki doğunun Rabbi hem iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Suyu acı ve tatlı iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Böyleyken aralarında birbirinin sınırını geçmeye mani bir perde vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? O iki denizden de inci ve mercan çıkar. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Denizde uzun dağlar gibi yükselen gemiler de onun. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Yer üzerinde bulunan her canlı fanidir. Ancak azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin zatı baki kalacaktır. Böyleyken... Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Göklerde ve yerde kim varsa ondan ister. O her gün bir iştedir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Ey ins ve cin! ileride sizin hesabınızı görmeye yöneleceğiz. Şimdi Rabbinizin Hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz, ey cin ve insan cemaatleri, göklerin ve yerin bucaklarından geçmeye gücünüz yetiyorsa ki Allah'ın başedici bir kudretle olmadıkça asla geçemezsiniz. Haydi geçin. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? üzerinize ateşten dumansız bir yalınla kara bir duman salı verilecek, öyle ki birbirinizi kurtaramayacak yardımlaşamayacaksınız şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz artık gök yarılıp da kırmızı sahtiyan gibi bir gül olduğu zaman Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabileceksiniz İşte o gün ne insana ne cine günahı sorulmayacak Şimdi Rabbiniz'in hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Günahkarlar simalarıyla tanınacak da perçemlerinden ve ayaklarından tutulacak. Şimdi Rabbiniz'in hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? İşte bu o günahkarların yalan saydıkları cehennemdir. Onlar bununla kaynar su arasında dolaşacaklar. Şimdi Rabbiniz'in hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimseler için iki cennet vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Bu cennetler çeşit çeşit ağaçlarla doludur. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Bu iki cennette akan iki kaynak vardır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Bu iki cennette her meyveden çifte çifte neviler vardır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Hepsi de astarları atlastan olan döşemelere yaslanarak nimetlenirler. Her iki cennetten devşirilen meyveler ehli cennete yakındır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Oralarda gözünü yalnız eşlerine dikmiş öyle dilberler vardır ki, bunlardan evvel ne bir insan ne bir cin asla kendilerine dokunmamıştır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Sanki onlar birer yakuttur, mercandır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? İyiliğin mükafatı iyilikten başka mıdır? Şimdi Rabbiniz'in hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? O iki cennetten başka iki cennet daha vardır. Şimdi Rabbiniz'in hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Alabildiğine yeşildirler. Şimdi Rabbiniz'in hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? İçlerinde suları durmayıp fışkıran iki pınar vardır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? İçlerinde her nevi meyveler hurma ve nar vardır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Çadırlar içinde ehli perde huriler vardır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Bunlara onlardan evvel ne bir insan ne bir cin dokunmamıştır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Yeşil yastıklara ve güzel döşemelere yaslanarak nimetlenirler. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Azamet, saltanat ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir? Vaka Suresi Değerli dinleyenler, Vakıa Suresi Mekke'de indirilmiştir. İbn Abbas, Taha, Vaka ve Şuara surelerinin birbiri ardınca nazil olduğunu ifade eder. Adını birinci ayette geçen Vakıa kelimesinden alır. Tamamı 96 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet koptuğu zaman hiçbir nefs onun vukuunda Allah'a karşı artık yalancı değildir. O kimini alçaltıcı, kimini yükselticidir. O zaman yer bir sarsıntıyla sarsılmıştır. Dağlar didik didik parçalanmıştır. Derken dağılmış toz haline gelmiştir. Siz de kıyamette üç sınıfı olmuşsunuzdur. Sağcılara gelince o sağcılar ne mutludurlar. Solculara gelince o solcular ne de Değerli dinleyenler Kur'an'da sağcılar ve solcular ifadesi Ashabu Meymene ve Ashabu Meş'eme olarak geçmektedir. Ashabu Meymene ki çevren tarafından sağcılar olarak nitelendirilmiştir. Sahel bahtı güzel olan, kısmetli, saadete eren anlamına gelir. Ki ashabu Meymen'in, yani sağcıların amel defteri sağ tarafından verilecek, Allah'ın izniyle cennetle mükâfatlandırılacaklardır. Ashabu meşeme ki bu da çevren tarafından solcular olarak nitelendirilmiştir. Bu da sol el, sol yan, bahtı kötü olan, yani bedbaht olan, saadete ermeyen anlamına gelir. Ki ashabu meşemenin yani solcuların amel defteri sol tarafından verilecek ve cehennemle cezalandırılacaklardır. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Hayır yarışlarında ta öne geçip kazananlara gelince onlar orada da öncüdürler. İşte onlar Allah'a en çok yaklaştırılmış olanlardır. Naim cennetlerindedirler. Birçoğu evvelki ümmetlerden, birazı da sonrakilerdendir. Onlar cevherlerle örülmüş tatlar üzerindedirler. Üstlerinde karşı karşıya yaslanan bahtiyarlar olarak. Ebediliğe mahzar edilmiş evlatlar, hizmet için etraflarında dolanırlar. Main kaynağından büyük kaplarla, ibriklerle ve kadehlerle. Ki bundan baş ağrısına uğratılmayacakları gibi akılları da giderilmez. Beğeneceklerinden türlü meyveler, iştahlanacaklarından kuş etleriyle etraflarında dolanırlar. Orada Şahin gözlü huriler de vardır. Sanki saklı inciler gibi, bunlar mukareplerin işledikleri iamel ve hareketlere bir mükafat olarak yapılır. Onlar orada ne boş bir laf, ne de günaha sokacak bir şey işitmezler.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 Hakikat, biz onları yepyeni bir yaratılışta yarattık da, bakireler olarak eşlerine sevgiyle düşkün hep bir yaşıt yaptık sağcılar için. Bunların birçoğu evvelki ümmetlerden, birçoğu da sonraki ümmetlerdendir. Solcular, onlar ne solculardır. Ateşin mesamaklarına işleyen sıcaklığı ve kaynar bir su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 söyle. Şüphesiz hem evvelkiler hem sonrakiler malum bir günün muayyen vaktinde behemahal toplanacaklardır. Sonra hakikaten siz ey sapkınlar ve yalanlayıcılar. Muhakkak ki zakkum ağacından yiyeceksiniz. Öyle ki karınlarınızı hep ondan dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Öyle ki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 Onu siz mi düzgün bir insan suretine getiriyorsunuz yoksa yaratanlar biz miyiz? Aranızda ölümü biz tayin ve takdir ettik ve biz sizi helak ederek yerinize diğer benzerlerinizi getirmemiz ve sizi bilemeyeceğiniz bir yaratılış ve suretlerde tekrar yaratmamız hususunda önüne geçilecekler de değiliz.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 yoksa yaratanlar biz miyiz biz onu hem bir ibret hem çöl yolcularına bir fayda kıldı o halde Rabbini o büyük adıyla tesbih et hayır yıldızların yerlerine and ederim ki hakikaten bu eğer bilirseniz büyük bir anddır muhakkak o elbette çok şerefli bir Kur'andır ki korunmuş bir kitapta yazılıdır. Ona tam bir surette temizlenmiş olanlardan başkası el süremez. O, alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu kelamı mı hor görücü Rızkınıza şükredeceğinize siz behem hal yalanlamaya mı kalkışırsınız? Hele can boğaza gelince o vakitsiz görürsünüz. Biz ona sizden yakınız fakat görmezsiniz. İşte madem ki tekrar dirilerek ceza görmeyecekmişsiniz onu ta boğazınıza gelince geri çevirseniz ya eğer iddianızda sadıklarsanız. Şimdi ölene gelince eğer o yakın kılınmışlardansa artık rahatlık güzel rızık ve nayim cenneti onundur. Eğer sağcılardansa artık sağcılardan selam sana. Ama eğer yalanlayıcı sapıklardansa işte ona da kaynar sudan bir ziyafet ve cehenneme bir atılış. Şüphesiz ki bu elbette kat'i bilgi veren hakikatin ta kendisidir. Haydi Rabbini o büyük adıyla tesbih et. Adit Suresi Değerli dinleyenler Bu surenin Medine'de indirildiğini söyleyenler olduğu gibi çoğunluk Mekke'de indirildiği kanaatindedir. İbni Atiye'ye göre surenin içerisinde Medine'de indirilmiş olan ayetler vardır. Sure adını 25. ayetten almıştır. Tamamı 29 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih etmektedir. O galibi mutlak, sahibi hikmettir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Hem diriltir hem öldürür. O her şeye hakkıyla kadirdir. O hem evveldir hem ahirdir. Hem zahirdir hem batındır. O her şeyi kemaliyle bilendir. O, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşı istiva edendir. Yere giren, oradan çıkan, gökten inen, oraya yükselen şeyleri O bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Ne yaparsanız Allah hakkıyla görücüdür. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Bütün işler, ancak ona döndürür. O geceyi gündüzün içerisine sokar, gündüzü de gecenin içine katar. O sinelerde gizlenen her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'a ve peygamberine iman edin. Size vekalet verdiği maldan onun uğrunda harcayın. İçinizden iman edip de o suretle harcayanlar yok mu? Onlar için büyük mükafat vardır. Peygamber Rabbinize iman etmeniz için sizi davet edip dururken size ne oluyor ki Allah'a iman etmiyorsunuz? Halbuki o sizden kat'i teminat almıştı. Eğer ona iman edeceklersiniz. O sizi küfür karanlıklarından iman aydınlığına çıkarmak için kulunun üzerine açık açık ayetler indirmekte olandır. Şüphesiz ki Allah sizi çok esirgiyen rahmetini rayekan edendir ne oluyor size ki Allah yolunda harcamıyorsunuz halbuki göklerin ve yerin bütün mirası Allah'ındır İçinizde fetihten evvel Allah yolunda harcayan ve muharebe eden kimseler diğerleriyle bir olmaz onlar derece itibariyle o fetihten sonra harcayan ve muharebe edenlerden daha büyüktür Bununla beraber Allah bu iki zümreden her birine en güzel olanı vaat etti. Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Allah'a karzı hasenle ödünç verecek olan kim? İşte o bunun mükafatını kat kat artıracaktır. Ona başkaca çok değerli bir mükafat da vardır. O gündeki... Erkek müminlerle kadın müminleri nurları önlerinden ve sağlarından koşar bir halde görürsün. Melekler onlara bugün sizin müjdeniz, işlerinde ebedi kalacağınız altlarından ırmaklar akan cennetlerdir diyeceklerdir. İşte bu büyük murada ermenin ta kendisidir. O gündeki erkek münafıklarla kadın münafıklar iman etmiş olanlara bizi bekleyin, nurunuzdan bir parça ışık alalım diyeceklerdir. Onlara dönün arkanıza da bir nur arayın denilecek, nihayet onlarla iman etmiş olanların arasına kapılı bir surça girecektir. Öyle ki onun içinde rahmet, dış yanında da azap vardır. Münafıklar onlara bağırışırlar. Biz sizinle beraber değil miydik? Evet derler. Beraberdik. Fakat kendinizi siz kendiniz yaktınız. Hep müminlerin felaketini göz İslam dini hakkında şüphe ettiniz. Sizi kuruntular aldattı. Sizi o çok aldatan Allah'a karşı bile aldattı. Nihayet Allah'ın emri gelip çaktı. İşte bugün ne sizden ne de küfredenlerden hiçbir fidye alınmaz. Sığınacağınız yer ateştir. Size yaraşan O'dur. O ne kötü gidiş yeridir. İman edenlerin Allah'ı ve haktan ineni zikir için kalplerinin saygıyla yumuşaması zamanı hala gelmedi. Onlar daha evvel kendilerine kitap verilip de üzerlerinden uzun zaman geçmiş artık kalpleri kararmış bulunanlar gibi olmasınlar. Onlardan bir çoğu dinlerinden çıkmış fasıklardı. Şu hakikati bilin ki Allah yere ölümünden sonra can veriyor. Muhakkak ki biz aklınız ersin diye size ayetleri açıkça bildirdik. Hakikat sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a kar ödünç verenler yok mu? Onların mükafatı kat kat artırılır. Onlar için çok şerefli başka bir mükafat da vardır. Allah'a ve peygamberlerine iman edenler yok mu? Onlar Rableri katında sözü özü doğru olanlar, Allah için şahitlik edenlerdir. Onların hem mükafatları hem nurları vardır. Küfredenlere, ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, onlar da cehennemin yaranıdırlar. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyundur. Bir eğlencedir, bir süstür, aranızda bir övünüştür, mallarda ve evlatlarda bir çoğalıştır. Bunun misali, bitirdiği ekin, ekenin hoşuna giden bir yağmur gibidir. Fakat sonra o ekin kurur da sen onu sapsarı bir hale getirilmiş görürsün. Sonra da o bir çörçöp olur. Ahirette çetin azap da vardır. Allah'tan mağfiret ve rıza da vardır. Dünya hayatı bir aldanış faydasından başka bir şey değildir. Rabbinizden mağfirete ve genişliği yerle göğün genişliği kadar olan, Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ulaşmak için yarış edip kazanın. İşte bu Allah'ın fazlu keremidir ki onu Kime dilerse ona verir. Allah büyük fazlit sahibidir. Gerek yerde, gerek nefislerinizde herhangi bir musibet vuku'a gelmemiştir ki... ...bu bizim onu yaratmamızdan evvel mutlaka bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz ki bu Allah'a göre kolaydır. Allah bunu elinizden çıkana tasalanmayasınız... Onun size verdiğiyle sevinip şımarmayasınız diye yazmıştır. Allah çok böbürlenen, her kibirliyi sevmez. Onlar cimrilik yapanlar, insanlara da cimriliği emredenlerdir. Kim arka dönerse, şüphe yok ki Allah her şeyden müstani, bütün hamlelere layık olanın ta kendisidir. Andolsun ki biz elçilerimizi açık açık gürhanlarla gönderdik ve insanların adaleti ayakta tutmaları için beraberlerinde de kitabı ve mizanı indirdik. Bir de kendisinde hem çetin bir sertlik hem insanlar için menfaatler bulunan demiri indirdik. Çünkü bununla Allah kendisine ve peygamberlerine gıyaben kimlerin yardım edeceğini belli edecektir. Şüphesiz ki Allah en büyük kuvvet sahibidir, yegane galiptir.